Burcu Bitnerle Spor Gündemi. Günaydın Burcu Merhabalar. Günaydın Merhaba. Günaydın. Merhabalar Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz yeni yılda alışmaya çalışıyoruz. Savaş tehlikeleri giderek büyüyor. Küresel bir savaşa doğru da gitmesinden de korkular ve kaygılar içindeyiz ama sağlık Hı -hı. olarak, fiziki sağlık olarak iyi. Sen nasılsın? Evet. Ben de sağlık olarak iyiyim. Mental sağlığım çok iyi değil ama fiziksel sağlık iyi. Evet. Dediklerimizden evet. dolayı yani e, kötü zor bir süreçten geçiyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz ve her seferinde daha e, vahim oluyor durum. Bakalım ya. 2024'te iyi şeyler dilemiştik ama herhalde yıllarla alakası yok bu durumların. Evet giderek de kaygı verici gelişmeler olmaya devam ediyor. Bakalım ama biz umudumuzu koruyup bu yönde de mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Barış e, evet. hareketlerini. Evet bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz e, dünya futbolunun en önemli isimlerinden Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer e, hafta başında maalesef hayatını kaybetti. E, ondan bahsedeceğim. E, önemli bir isim çünkü hem Alman futbolu için hem dünya futbolu için e, bu ismi ele alacağız. Birazcık konuşacağız. Ne yaptı? Nasıl başarıları elde etti? Futbola nasıl yön verdi? Ee, Alman futbolu için neden önemliydi? Ee, ben böyle konularda birazcık e, futbol ve müzik ilişkisini de hmm, araştırmayı seven ve e, bu böyle isimlerin neler yaptığını merak edip böyle detaylar var mı hayatında merak ediyorum. E, Franz Beckenbauer'in de böyle bir geçmişi var. Kendisinin müzikle e, güzel bir ilişkisi var. Biraz da ona değinip kendisini anacağız diyelim evet biz, biz kendisi de imparator denen Kaiser lakabıyla de maruftu değil mi? aynı zamanda Evet, tıpkı evet, tıpkı evet. Fatih Terim'e de yakıştırılan imparator isminde olduğu gibi evet ama ikisi arasında fark <gülüyor> var evet evet başlayayım. Ee, az önce de bahsettiğim gibi, e, Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer 78 yaşında hayatını kaybetti. E, kendisi işte Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın birçok e, başarısında imzası olan bir isimdi ve az önce sizin de söylediğiniz gibi e, Kaiser lakabını taşıyordu. Biraz daha ileride Kaiser lakabını neden aldığını açıklarım ama futbolculuk döneminde işte Bayern Münih'le 4 Lig Şampiyonluğu ve Almanya Kupası'nı kazandı. 3 Şampiyonlar Ligi Zafiri elde etti. E, ve daha sonra da Teknik Direktör olarak takımın başına geçti. O, o zamanlarda da işte birer Lig Kupası ve UEFA Kupası Şampiyonluğu yaşadı. E, 1974'te futbolcu, 1990'da ise Teknik Direktör olarak Dünya Kupası Şampiyonluğuna ulaştı Beken -Bauer. E, bu, tabii ki bu şampiyonluklar her futbolcu için, her oyuncu için, her sporcu için böyle şampiyonluklar e, oyuncuyu e, farklı bir e, konuma getiriyor ama Beken Boyer tabii oynadığı oyunla da e, bu hem başarıları elde etmiş hem de bu dünyadaki bu ünvanına sahip olmuş. Ben tabii ki de o dönemleri e, bilen bir şey, bilen bir izleyen bir dönem o hiç yaşamıyordum. Çok küçüktüm ve şeyden hatırlıyorum. Çoğu insan da oradan hatırlıyordu. Şener Şen'in filmdeki ee, repliği vardır meşhur. Orada isimleri sayar. Orada da Beken Bayer'in adı geçer. E, oralardan biliyorum ve daha sonra tabii büyüyünce sporla ilgilenmeye başladığımda Beken Bayer'in neler yaptığına ee, ilaki bir bakıyorsunuz. Çünkü fut hem futbol hem de spor dünyası için e, önemli bir isimdi. E, modern futbolda şimdi aslında biraz mevkisine yani konumuna bakmak gerekiyor. Çünkü e, libero konumunda e, Beckenbauer ve işte modern futbolda libero mevkisinin yaratıcısı olarak biliniyor. E, ve şey şöyle bir yazıları okurken e, spor yazıları İhan Özgen'in şöyle bir yazısından şöyle bir alıntı yapmam e, yapma ihtiyacı hissettim. Şöyle diyor kendisi, topla oyuna giren topu rakip kaleye taşıyan ve e, takımının hücumlarını yönlendiren stiliyle Kaiser, modern libero kavramını futbol dünyasına sokar. Yani bugün ayı iyi savunmacı arayışları için proti, protiplerden diyebiliriz kendisi için diyor. Yani bu modern libero kavramını ve bu şekilde oynama stilini e, Franz Beckenbauer'le aslında görüyor futbol dünyası. E, ve çoğu ya yani ölümünden sonra da hayatını kaybettikten sonra da e, bütün dış basında ya da anlatan isimler, konuşan isimler bu mevkisiyle anlattı kendisini. Kai az önce bahsettik e, Kaiser da hani baskın oyunu nedeniyle işte Almanca'da İmparator anlamına gelen Der Kaiser lakabına sahip bir savunma oyuncusu diyebiliriz kendisine. Almanya doğumlu ve e, tam böyle 2. Dünya Savaşı e, zamanları 1945'te o zamanlar dünyaya geliyor ve 2. E, Dünya Savaşı'nın yani spor dışında da sporda dahil tüm dünyayı e, nasıl etkilediğini düşünürsek o dönemlerde Herhangi bir şeyin şekillenmesi ya da e, savaştan sonra e, bir şeylerin şekillenmesi için de e, en uygun dönemler savaş sonrası çok yıpratıcı çok büyük bir yıkımın yaşandığı dönemlerde e, Beşevanbaöer'de e, futbola aslında şekil verme konumuna geçebiliyor diye düşünüyorum aslında buralarda e, savaşla işte o zamanın Almanyasını düşünürsek. E, Beckenbauer'in hem futbolu hem e, dünyaya etkisini birazcık bu İkinci Dünya Savaşındaki Savaşı'ndan sonraki e, yıkımla beraber şekillenmeye çok müsait ortamların olmasıyla da bağlaştırabiliriz aslında. E, şöyle Franz Beckenbauer, tabii az önce bir kısa kısa bahsettim ama e, önemli ödüller alıyor. Bir Dünya Kupası var. E, futbolcu olarak 1974'te e, buralar, buraları biraz açmak istiyorum çünkü 1966 yılında da Dünya Kupası finali oynuyor. E, 1970'te de 3. oluyorlar Almanya Milli Takımı'yla. E, 1974'te de e, kaptan olarak kupayı tekrar kaldırıyor. Yani iki e, Dünya Kupası alan oyuncu şey spor insanı olarak kendisi de e, aslında futbol tarihine geçen bir isim oluyor. Şöyle bir e, ayrıntı var. 1986 yılında e, Dünya Kupasında finale oynuyorlar. Teknik direktör o zaman e, Franz Beckenbauer. Ancak e, o zaman işte e, Arjantine Arjantine yeniliyorlar ve o zaman Maradona gibi bir isim var. Daha sonra da e, Beckenbauer bu e, 4 yıl sonraki Dünya Kupası için çok e, şey geldi, Dünya Kupası'nı kazanma e, şeyiyle geldi, amacıyla. E, e, tabii ki de her takım gibi evet. iddiasıyla geldi ama çok daha farklı. Arjantinle yenildiği için çok daha farklı bir hırs e, vardı. Ve Batı Almanya olarak son kez oynanılan Dünya Kupası'ydı bu. Orada da e, Arjantin'i 1-0 e, yenerek şey e, Arjantin'i 1-0 yendiğinde hala intikam alma pozisyonundaydı diye bahsediyorlar kendileri. Asıl Dünya Kupası 1990 Dünya Kupası'nda antrenör olarak kazanıyor. Burada hem antrenör hem oyuncu olarak az önce bahsettim e, kazanan ikinci isim oluyor. İşte ilki yine geçen hafta hayatını kaybeden Mario Zagolla idi. Üçüncüsü ise Tavuk. E, Didier Deschamps diye bu üç isimden bahsediliyor ve bu üç ismin e, dünya kupası rekoru diyeyim hani e, oldukça dikkat çeken bu isimlerden bahsedilirken bu is yani bu verilerin bu rekorların verildiği bu şekilde konuşun isimler bunlar. Eee Beckenbauer'de bu iki ismin arasında e, kupaya bu şekilde hem teknik direktör olarak hem de oyuncu olarak sahip olan bir isim olarak öne çıkıyor. Çünkü burada e, Dünya Kupası sporda, bütün spor ve futbolda önemli bir e, kupa olduğu için e, Zagola ve e, Döşamp'ın da rekoru ya da işte, istatistikleri e, öne çıktığı için Beken Bavardinde e, iki dünya kupasıyla bu bahsedilen şeyde e, bahsedilen rekorlarda ismini almak mümkün oluyor. Daha sonra da e, kulüpler nezdinde bir Avrupa şampiyonu 1972 yılında Avrupa şampiyonu e, mevcut. Aslında şöyle e, bir şey de var ama birazcık su içmem gerekiyor çünkü sesimde giderek kısılmaya başladı. Evet. E... Ben Hastalıktan de, sonra sesim düzelemedi maalesef. E, bu uzu, uzun uzu süren durumlar <gülüyor> oluyor böyle anlaştık arkadaşlar. Evet. Karşı karşı <gülüyor> karşı dinleyicilerin. Evet. <gülüyor> Şimdi belki bu e, bahsederken aslında da e, dönem daşları yani diğer efsaneler diğer futbolcu efsanelerden de e, bahsetmek gerekiyor. Ay e, Pele işte Maradona az önce arpa Dünya Kupasında. E, bahsettik. Bu isimlerle aslında aynı klasmanda anılan ve e, galiba bu işte Pele, Maradona e, gibi isimler hayatta kalan kimse de olmadı. Aslında bir dönemin e, dünya futbolunda yaptıklarıyla hep böyle akıllarda yer eden isimler bunlar. E, futbol denilince herkesin aklına Pele, Maradona, e, Beken Boyer gelir. Aynı zamanda bunlar popüler kültür ikonları da oldular. Ee, sadece fut, o, şey, futbol oynayışları ile değil e, tabii ki de çok daha büyük bir payı var ama e, bir şeyi ne kadar iyi yapıyorsanız ya da adınızdan ne kadar çok bahsettiriyorsanız galiba diğer alanlarla da böyle e, haşır neşir olmanız gerekiyor diye e, kodlanıyor sanırım e, Biz zaten geçen geçtiğimiz aylarla da Konuştuk Bobby Charlton'ını konuştuk ve o da bu isimlerin içinde yer alabilir ee, ve bir dönem hem futbolculuğuyla hem yöneticiliğiyle biraz daha o isimler arasından sıyrılan e, Almanya futbolunu işte az önce dediğim gibi savaştan sonra şekillenmesinde fikirleriyle gerçekten çok önemli bir aşamaya getiriyor e, Beckenbauer hatta Alman dünyanın en sevilen Almanı olarak bahsediyorlar kendilerinden şey kendisinden ve şöyle bir dün yazıları vesaire okurken şöyle bir şey dikkatimi çekti. Yani 1970'lerde medyayı eee yani düşün iletişim kanallarını düşünürsek daha yeni gelişmeye başlayan bir TV faktörü var ve dünya ya da etkiniz artıyor insanlar siz televizyonda izlemeye başlıyor. O zamanın Türkiye-Almanya ilişkisini de düşünürsek, Türkiye'den Almanya'ya e, ciddi bir göç var. E, birazcık e, gurbet temasıyla işte insanların futbolla ilgisi ya da ilgisiz olan insanları da dahil edebiliriz. Herkesin böyle ismini duyduğu, o insanın ne yaptığını, işte Bekhan Barayay'dan bahsediyorum, o insanın ne yaptığını, e, nasıl bir futbolcu olduğunu, oyuna neler kattığını ee, az çok biliyorsunuz çünkü bu iletişim kanallarıyla beraber futbolda da e, nasıl diyeyim iletişimmini geliştirip biraz daha modern e, ve her zaman işte e, her çağa uygun şekilde e, gelişmeye başlıyor oyuncuların da üzerinde, ya yani popüler kültüle şey popüler figürlerin de e, üzerinde mutlaka e, etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu ım, ölümünden sonra e, dünya basının da pek nasıl bahsedildi, ona biraz değinmekte fayda var. E, Guardian'da şöyle bir e, alıntı yaptım, e, biraz fazla duygusal ve romantik ama e, sonuçta bir futbol figüründen bu şekilde bahsetmek bana biraz da ilginç geliyor. E, şöyle diyor. Yakışıklı, karizmatik ve sakindi. Futbolun kan, ter ve göz yaşından ibaret olduğunu düşünenleri kızdıracak kadar da külfetsiz bir zarafeti vardı. İşte tek teknik bakımından mahirdi ve başkalarının e, göremediklerini gören bir Gören bir oyuncuydu. Üst düzey bir futbolcu e, olacağı da daha on yaşlarından belliydi. İşte burada eee Beckenbauer'in pozisyonuna, e, konumuna atıfta bulunuyor. İşte onu kimse bilmiyordu ve kendine özgü stiliyle kendisi bir rol yarattı. işte Ve bugünkü e, libero pozisyonu dediğimiz bu figürü kendisi yarattı ve oyunculuğuyla, karakteriyle e, hiçbir şey tasarlamadan futbolun oynanışını şekillendirdi, değiştirdi. Çağın ötesinde e, futbolu kendine göre uyarlamış bir oyuncuydu diye e, Guardian'da bahsedilir ben de ufak bir ilavede bulunayım izninle. Şimdi bütün söylediklerin gibi benim kuşağımda çok yakından izlediğim <gülüyor> ve büyük bir hayranlıkla takip etme fırsatını bulduğu oyunculardan biri. Yalnız ardından söylenenlerin konusunda bir eksik olduğunu da belirtmeme izin verirsen. Yani kendisinin... 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği sürecine ilişkin olarak Bekhan Bahar hakkında başlatılan bir yolsuzluk soruşturmasının da olduğunu da belirtmek lazım. Ve bu evet. FIFA'nın Uluslararası Futbol Federasyonu'nun e uh -huh. zaman aşımı nedeniyle sona erdirdiğini duyurduğu bir şey olacak. Yani ben 2021'de uh -huh. Abdülkadir Karakaya'nın bir şeyinden buldum bunu. Baktım uh -huh. Bekhan uh -huh. ardından. Ayrıca da bir e, bu yolsuzluğa parasal kendisini tamamen reddetmesine rağmen ancak zaman aşımından e, düşürüldüğünü de belirtmek lazım. Bir de BBC'de daha önceden çıkmış bir haber vardı. BBC Türkçe'den hatırlıyorum. Çiçekten de Beckenbauer'e yolsuzluk soruşturması açılmış evet. Türkçe savcılığı tarafından yani gene aynı 2006'da Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası Organizasyon Komitesi'nin başkanı olduğu dönemde bazı işlemler nedeniyle yolsuzluk soruşturması başlattığını ve bunun ancak zaman aşımından düştüğünü de yani kendisi açıklama yapmış ve oyların satın alınması için kimseye para vermediğini söylemişti ama FIFA soruşturmasında Alman futbolunun o dönemdeki kendisiyle beraber yöneticileri Wolfgang Niersbach, Helmut Zandrock, Theo Zwanziger, Horst Schmidt ve Stefan Hans'ın da adları geçmişti. Yoğun bir şeyden var. Bu mesele de büyük, büyük spor devlerinde, evet. ilahlarında zaman zaman gördüğümüz bir şey. Yani yanlış hatırlamıyorsam biraz önce adını geçirdiğin... E, en büyüklerden Pele'nin de Brezilya'daki hı hı. askeri diktatörlüğe yeterince şöhretini kullanıp hiç şey yapmadı, karşı çıkmadığı gibi önemli hı hı. eleştiriler de getirildi. Maradona için de yani Napoli'de de hem bu Dünya Kupasında Tanrının eli diye adlandırdığı, elle atılmış golle kazanılan bir şampiyonluk var <gülüyor> hem de hı hı. E, biraz da e, ciz, e, cinsel hayatı ile ilgili bazı skandal e, skandal nitelinde haberlerde olduğunu hatırlıyorum evet. yani maalesef bunları da belirtmen belirtmek gerekecektir evet sonra. evet evet evet tabii ki de bu isimler e, çok e, nasıl diyeyim hem kahramanlaştırılmış hem öyle yıldız star isimler ve e, bahsettiğiniz gibi bu e, soruşturma işte Bunlara noksanlık diyemeyiz yani şimdi işin içine Maradona'nın da biraz daha nasıl diyeyim şey işte, o cinsel hayatı ile ilgili iddialar ya da işte kanıtlanan şeyler gibi bunlar çok hassas noktalar ve şey oraya girmeseydi şey diyecektim hani. Hiç kimse mükemmel değil işte bu insanlar çok büyük ama Gerçekten oraya o, o tarafta işlerin çok daha e o insanları e izlemiş ya da okumuş insanlar olarak Oldukça e şey zor bizi de zorda bırakan ve şey böyle Şimdi buraya nasıl toparlayacağız evet, yani diye gar <gülüyor> Bu arada cinsel hayat dediğiniz tecavü suçlamalarını kastediyoruz evet, değil, değil mi? Suçlamaları evet tecavü evet Evet evet evet ee, Bunlar de, çok ciddi ve hemen böyle yani şey yapılması, tavır konulması de, gereken şeyler. Evet, aynen öyle ve bir de şeyi de eklemek istedim. Yani Spiegel dergisi Almanların ünlü Spiegel dergisi de 2002 ile 2005 yılları arasında 10,2 milyon dolara ulaşan ödemeler <Gülüyor> üzerinde soruşturma yapıldığını söyledi. Az buz bir rakam da değil yani. Tabii ki de değil. Ya yani bu insanlar çok çok büyük paralarla e, çok büyük bir sektörden bahsediyoruz ve e, Beckenbauer'in Bağır'ın Bağır şeyi e, hem 2006'da hem 2016'da işte kendisine cezai bir soruşturma başlatılıyor. İşte orada da 6 milyon euro'dan bahsediliyor öyle bir meblağ ve hani evine baskın düzenleniyor. Orada bir süreç var aslında ama Beckenbauer hiçbir zaman kabul etmiyor bunu ve e, ım, şey. Ama aklanma, aklanmayla sonuçlanmamış yani sonuç olarak. Bir şekilde böyle kendisinin çok gözükse, evet bir sonuca da varılmadığı şeklinde yazıyor. Ee, i̇şte çok fazla para, çok fazla ün e, maalesef ve e, hukukun da tam işlemediğini e, görüyoruz burada. Bize çok şey anlatıyor aslında. E, Değildiğiniz iyi oldu. Bu isimler işte Pele'yi konuşurken de bahsetmiştik aslında. Ee, çok hem çok büyük figürler yaptıkları işle beraber çok büyük figürler ve e, yaşadıkları birçok şeyle gündeme gelip e, hayranlarını, onları sevenleri, taraftarlarını ayak kırıklığına uğratan bir sürü detaya sahipler. Az önce e, hem Beckham'le hem Maradona, hem Pele, bilmediğimiz başka isimler. Ee, şu anda da gündemde birçok e, şey dönüyor. Maalesef e, bu, bu insanlara karşı hayranlığımızı sorgulatacak detaylar bunlar. Çok da ciddi de, detaylar. Az önce özdeş de dedi. Ee, bir evet, bir cinsel saldırı ya da e, e, evet e, şey konusunda insanlara çok rahat tavır koyabiliriz. Ama e, Beckenbauer'in işte hafta başında ya da pazar günü hayatını kaybettiğinde en azından futbola etkisinin ne olduğunu <gülüyor> burada Almanya aslında benim biraz daha e, çünkü savaş dönemi sonrası böyle olaylar benim çok ilgimi çekiyor e, ve Almanya'nın son işte Batı Almanya olarak Dünya Kupası'na katılması Almanya futboluyla dünyada artık kendinden bahsediyor olması gibi e, detaylar biraz da bu o oyuncuyla Beckenbauer'le olan bir şey e, oldu deyip e, futbol ve müzik ilişkisine geçecektim. Evet. Kendisinin biraz eğlenceli bir tarafı da var. Böyle girişimleri e, olmuş fakat çok da başarılı olamamış oralarda. Çünkü işte şarkılar kaydediyor bir e, futbol dışında müzikle ilgilendiğini. İki single e, çıkarıyor ve aslında Dünya Kupası'nda işte 1990 Dünya Kupası'nda işte bir plak kaydediyorlar. Orada e, bu plak kaydetti. İşte e, Udo Jürgens çok önemli bir müzisyendi. de. O da 2002'de hayatını kaybetti. Futbol ve müzik ilişkisi üzerine altı dakikalık bir konuşma gerçekleştiriyorlar ve bu ilişkinin aslında e, çok birbiriyle bağlantılı olduğunu ve e, futbol oynarken e, müzikten ne kadar etkilendiğini, e, müzik yaparken e, yaptığında futboldan o kadar etkilenmediğini ve yeteneksiz seni yani futbol e, şey müzik girişimim oldu ama kesinlikle bu konuda müzikal olarak tamamen yeteneksiz bir insanım dedi ve <gülüyor> e, <gülüyor> şeyde, <gülüyor> bırakıp iki single bıraktığını söylüyor ama bu e, Dünya Kupası'ndaki çıkarttığı işte e, tema şarkısı gerçekten e, büyük bir çalışmayla ve şeyle o dünya kupasını kazanma şeyiyle sonuçlanıyor deyip e, böyle bir şeye de değinmek istedim. Evet Udo Jürgens son derece e, tanınmış bir şarkıcıydı evet. hatırladığım kadarıyla. Evet. evet evet çok çok ilginç bir ilişkileri varmış zaten e, bu plakta öyle ortaya çıkmış ama kendisi yani tek başına yaptığı plaklarda maalesef pek <gülüyor> bir başarı elde edememiş. İşte bu bu şeyler çok e, çok büyük bir Yaptığınız işte çok büyük olmak, çok e, yetenekli olmak, biraz da her şey yapabilir miyim acaba diye getiriyor ya da menajerinin bir stratejistisi olabilirdi olabilir bu. E, çünkü o zamanlar galiba şey reklamlarda da oynuyor birçok e, sporla ilgisi olmayan ama hani atıştırmalık reklamlarında falan oynuyor Bekenbayer. O yüzden dünyada da o zamanlar tabii futbol ve müzikle ilgili çok fazla şey var, çok daha fazla düşünülen. Ee, iki alan ve yatırımlar yapılan alan ee, Beken bu de böyle bir girişimi olmuş Dünya Kupası'nda başarılı bir girişim olmuş ama kendisi single olarak pek bir evet. anlam ifade edememiş spor ve para ilişkilerini konuşmaya herhalde önümüzdeki zamanlar, evet. programlarda konuşmaya devam edeceğiz Peki evet bitiriyoruz galiba burada. Söylemek evet. istediğim başka bir şey var mıydı? Yoksa bitirelim herhalde programı. Söylemek istediğim başka bir şey yok. Ee, umarım önümüzdeki günler daha güzel şeylerle karşılaşırız. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakal. Hoşçakal. Teşekkür